Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaştan bir soru gelmiş. Diyor ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem asarı, onun kalan eserlerinde teberrük etmek caiz mi? Biliyoruz çok alim buna cevaz vermiş ama e, necid alimleri bunu şiddetle kınıyorlar ve buna cevaz vermiyorlar. Bu çetrefil olmuyor mu? Yani biz necid alimlerine itibar ediyoruz. Ama bunlar cevaz vermiyorlar. Ümmet cevaz vermiştir. Bunu nasıl biz anlarız? Güzel soru. Arkadaşlar şimdi e, teberrük Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem izine teberrük etmek e, caizdir ümmetin icma'i Bunda hiçbir sorun yoktur. Sahabeler Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem evde suyuna abdes alır o kalıntı sudan elbisesi, yemeği, içmeyi, saçı, tırnağı vesaire bunları hepsine ne yapmışlar? teberruk babından cizlemişler, öpmüşler, yanlarına koymuşlar cenazede benim kefenime sarın demişler. Halifeler hepsi bunu yapmışlar. Emeviler yapmışlar, Abbasiler yapmışlar. Hatta Osmanlılara kadar bu gelmiş. Sonra savaşlarda Resulullah'ın elbisesini satsını filan götürmüşler savaşları kazansın diye bunlarda hiçbir mahsur yoktur caizdir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bedenine ne değmişse onu ile teberrük etmek caizdir. Bu da Resulullah'a has bir şeydir. Onun için sahabeler bunu cevaz görmüşler. olara uyan da bunları yapmışlar. Hiçbir sorun yoktur. Ama sorun nerededir? Sorun ee, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra gidip kapı penceresine, yani kabrine, yani, e, Kabe'nin atrafına silinmek, onu öpmek, oradan parça getirip yanında taşımak, per, Kabe'nin perdesinden, ya yani Resulullah'ın penceresinden bir bez kopartmak vs. Bunları alimler icma encaiz görmemişler yine. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Mən, ahdıthi amrına haza, ma lâm, ma liyse minhu, fa hu Buhari Müslüman diye Eğer bizim emrimiz bir meselede yok uysa, Ömer düttür. bunu söylememiş. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? "Fâinna khair al hadîthi kitabullah, wa khair al hadîyahâdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, wa shâr al umur muhdathatuh, wa kulla muhdathet Bu hadis ne diyor? Muhdath nedir? Bidâtir. Onu için Hz. Ömer radıyallahu anhu Hacer Esved'i öperken dedi ben biliyorum sen taşsın ne zerelin var ne faydan ben Resulullah seni öpüp görmeseydim kesin seni öpmezdim. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, bütün e, şeylerine bu türlü meselelerine e, teberrük etmek caiz değil. Ama dediğimiz gibi diğer Hadiste geçtiği gibi, hadislerde geçtiği gibi, mesela Hazreti Enes bile Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hicamet yapmış, kanını almış. Resulullah demiş git bunu dök. O gitmiş ne yapmış? İçmiş bu kanı. Resulullah ona demiş bir daha yapma bunu. Demek ki bu sahabede ne varmış? Bilinirmiş. Resulullah berber saçını keserken hadide, umrede sahabeler toplanırlar. Resulullah'ın saçı yere düşmezdir. Resulullah tükürürken Tükürek'i yere düşmezdir. Sahabeler el uzatırlar ondan teberrük ederler. Bunlar hepsi caizdir. Bunlar hiçbir sorun yoktur. Bunlar ashab-ı kiram, tabi'ünel izam, ehimmetil medahebil arba'a, el kiram, bunlar hepsine cevaz vermişler. Mahsur yoktur. Mahsur olan nedir? Resulullah'tan sonra taşat, duvara ağaze silinip oradan teberrük almak lazım. İyidir bücün de Resulullah'ın tüyü, şakkali, e, mübarek şakkali şerifi, yen yani hırkası filan bu gerçekten var mı? Evet, bücünde var. Halifeler hepsi almışlar peş peşe. Hatta Osmanlılara yetişmiş bir gün İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda, yani başka mesela Kırkay Şerif Camisi'nde Resulullah'ın hırkası var. Ama buna da alimler ne diyorlar? Diyorlar, evet teberrük olur. Ama biz bilmiyoruz bu hırka değişildi mi değişilmedi zaman aş aşamasından kaybetmiş insanlar çok savaşlar olmuş sadakat kaybolmuş yani bu normaldir ondan dolayı bu hırkaları gidip uzaktan görüp görebilirsin bir mahsur yoktur ama teberrükünü bunu yine alemler şey görmüyorlar çünkü kaybolmuş ama o gerçekse kaliyse evet olabilir onu öpersin kuzağına kork korklarsın bu caizdir hiçbir mahsuru yoktur bunun. Ee, e, ondan dolayı teberrük Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem e, nedir? E, caizdir ama Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem izindeki kebrine yem penceresinden almak caiz değil. Buna ilhakan salihlere de teberrük bir kısmı caizdir, bir kısmı caiz değil. Salihin adamın gidip ziyaretine atrafında kalmak, yemeğini yemek sohbetine katılmak Duasını istemek bunlar caizdir. Bu adamdan bereket gelebilir sana. Ama bu adamın e, işte yazdığı kalemi ben alayım, bereket gelsin bana, yen elbisesini alayım, yen bilmem neye alayım, bu da caiz değil. Alimler bunu da caiz görmüyorlar. Yani <gülüyor> teberrük nedir? Teberrük odur ki bir şeyden bereket istersin. O da Resulullah'a khastır. Resulullah'tan sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem izinde giden ulema, evliyaullah, asfiyyaullah, etkiyyaullah bunlara teberrük olunur ama bunların şahsıyla değil, silinmek değil yani yedip ben hocamıza siliniyim. Onun sargısını alayım yani sivakını alayım yani bilmem neyini alayım bunlar caiz değil ama teberrük o adamın ilim halakasına meclisinde oturmak peşinde namaz kılmak safta aynen adamla durmak burada bereket gelebilir sana. Doğasını almak hocam benim için dua et dese bu teberrük olur ama e, bunun haricinde teberrük olmaz. Bir de arkadaş sorunun sonunda diyor necid alimleri bunu cevaz görmüyorlar. Ben önce niye bunu açıkladım? Çünkü necid alimleri de bizim dediğimiz gibidir. Çinci kısmı ümmetin dediği gibi diyorlar ama olara bir kareleme tablosu var. Yani insanlar anlamıyorlar, oradan saldırıyorlar. Necid alimleri de aynı bunu söylüyor. Muhammed İbni Abdülvahhab rah Rahimahullah okusanız onu tekfirden suçluyorlar. Yazıyor kitaplarında ben şu ana kadar kimi tekfir ettim? Şahıs muayyenı kimi ettim? Gelin benimle üzbar edin. E, e, kimseyi tekfir etmemiş Teberrük de, caiz değil dememiş Ama ne demiş İşte gidip ağaca Merkede vesaire Türbeye silinmek Oradan taş almak Toprak almak ez, Bez almak filan Bunlar caiz değil Bunlar da ümmet bunu demiştir ee, İbn Teymiye de bunu böyle diyor İbn-i Kayyim de bunu böyle diyor i̇bn Hacer de bunu böyle diyor Olardan önce dört imam da böyle diyor olardan önce tabi'in de diyor olardan önce ashab-ı kiram radıyallahu anhum ecme'in hepsi de aynen şeyde hemfikirdir Bu konuda ihtilaf eden yoktur İhtilaf etmişse ifrata gitmişse Bizim içimizde de var bunlar Dört mezhebi alimlerinde de var Onlar da ne yapmışlar Biraz ileri gitmişler bu ümmetin ana çizgisinden Dışarı çıkmışlar Ama hiç kimse dememiş ki Resulullah'a teberrük caiz değil Velhamdülillahi Rabbil Alemin